kunduğu zaman o Rabbine bütün varlığıyla ona dönerek yalvarır. Bir dığımız yansa aman Allah deriz değil mi? Aman Allah deriz. bu bundan beni kurtar deriz. Sonra o kendi caniminden bir nimet verdiği vakit Allah kendinden o adamı bir de nimet veriyor. Öteki, ne veriyorsa. Vakit ise evvelce ona ya vardın unutur. Bu, bu, bu benim sayamda oldu. Ben çalıştım da böyle oldu. Ben okudum da böyle oldu. Halbuki o, sen ona ya vardın kabul ettiğini. Allah her şeyi doğduğunda vermez sana bir sebep istirahat eder öyle bir şey. Okursun karşına olsun. karşı. Onu sana senin okuma sebep olan odur o piçiz ona göre. Bir başkası sen ya kudur oku falan de. Allah bunu sana memnun etmiştir. Bunun okumasına sebebi, sebep olmuşundur. Onun sevabı sana da dedi. Ama Allah onun nihayet okutmuştur. Sebep olmuştur. Emir oradan gelmiştir. Ama Allah bir vasıta kullanmıştır. Başka bir işe girdin. Pardon seni işe aldı. Evet pardon seni işe aldı ama onu da senin yalvarman karşılığı Allah ona onu, şey, iyidir, kötü, neyse yanına almıştır. Yani bütün sebepler Allah'tandır. Fiillerin e, tevhidi efal denir. Bütün fiil, efal fiiller demek ki yapmış, hareket oluş. Tevhidi buna bir yerden gelir. Fiiller. Fiiller nedir? Sıfatları ve isimlerin tezahürüdür, oluşudur. Demek ki fiiller e, sıfatlardan doğru, oradan mazara doğum yeri demektir. Oradan geliyor, oradan geliyor. Peki sıfatların doğum yeri neresi? Tevhid-i sıfat, sıfat, da, da birlik. Onların öyle tevhid-i zat. Zat odur. Hepsi Allah'tan. Allah'ın sıfatları ve isimleri o fiilleri yaratır, meydan getirir. Yani tevhidi, tevhidi sıfat, tevhidi, tevhidi, tevhidi buradan getirir, zat Allah'tır. Yani ona yalvarlamadı, Allah'a onun yolundan saptırmak için eşler katmaya başlar. Ya yani ben çalıştım da falan kes bana yardım etti de falan şöyle böyle de benim hocam vardı söyledi böyle dedi Allah'ın emirlerine yanına bir şey de katmaya başlar. Allah'tan olduğunu bilmez. Ey Habibim de ki biraz eğlen dur. Biraz eğlen bakalım zaman geçir küfründe. Sen böyle ee, Allah'a işte katmak da bir an, biraz zaman harca bakalım. Son olacak. Çünkü sen muhakkak ateş yaranındasın. Sen muhakkak o gireceksin, cehennem azabına çekeceksin. Yaran, o işe sevgili, ateş edeceksinse gireceksin. Yoksa o ahiret azabına korkarak Rabbinin rahmetini umarak gecenin saatlerinde secdeye kapanır kıyamdadır, ayakta durur. Bir halde taat ve ibadet eden kimse gibi midir? Yani o Allah eş koşanla, Allah'a inanan gecenin geç saatinde herkes hor hor zaman kalkıp da Allah'a namaz kılan insan bir midir? Peki mi? Peki, bilenlerle nedir olur mu? Bakın burada Allah bize okumaya, çalışmaya ilmi sevk ediyor. bilmenin cahildir. Ha çalıştık öküz, ha ko ok. fark yok, Su, sureti insanı mı öküz, ruh öküz, okuladım, oku, oku. öğrenin, galim ol, çalış çabalık, hayatına kazan, ayakta dur ancak temiz akıl sahipleridir ki hakkıyla düşünür. Düşünce her şey düşüncededir bu. Her şey masada yani çıktığı yer düşüncedir. Bir mimar de mimar bile bana bir mektep vesvesesi bir dil yok. Mektep içinin de lazım. Hep sahile hele sahileceğim. Çocuklar oturacağı efendim sınıflar lazım. Öğretmenlerin bir oturacakları bir yer lazım, bir müdür lazım, Çoluklara işi konferans sonu lazım. Efendim, tiyatro, e, kalipör, su lazım, elektrik lazım. Mimar bütün bunları tahayyül eder ve, ve uygun bir plan çizer hazırlar. Bu mimarın düşüncesidir ve e, çizdiği şekilde bunu pirite dökmek lazımdı. Pirite döküldü. Ancak nereden çıkmıştır? Baştan düşünceden çıkmıştır. Mimar Sinan e, kalemi tutsun ama Mimar Sinan'a bana bir cami yap dediği zaman günlerce düşünmüştü. Hem imparatorluğa layık bir cami olsun, hem kanunluğa layık bir cami olsun. Hem de ben bunu Allah'a benim ya Rabbi, ben bunu sana yaptım böyle günlerce düşünmüş düşünmüş düşünmüş düşündüklerini kâdese çizmiş Yani o kâdese yattı su tırmanır su tırmanır ben de ben bunu su tırmanır bu çünkü tırman yani resmi değilmiş bunu yapmış tamam Burada mimar senin düşündüğü daha başka vardır mimar sen kesetten tevhide gelen insandır yani çokluktan Birliğe giden bir insan, bir Mimar Senan. Bakınız, e, Mimar Senan'ın bütün büyük camilerinde beş kubbe vardır. Bir ana kubbe, dört tane yan kubbe. Keser. Kubbeder çok. Süleymaniye'de, mesela şahserde öyledir. İmparatorun diğer yaptıkları cami böyledir. Fakat Süleymaniye'de İki yan kubbeyi atmış, önde ve arkada birer, birer yarım kubbe yok, yani kesiyeti küçükmüş, dörtte ikiye inmiş. Selimiye'de tek kubbe var, tek kubbe Ama senin de iki kubudur. Mimarilik tevhidi budur. Zaman içerisinde, 90.5 yaşında da yaptığında, Süleyman Selimiye'de. Anladın, bildin mi ki Onun için seni tevhid de, camiyi edin, camiyi iyi tevhid edin, tevhidi görün. Tarafından söyle, diyor Allah Hazreti Peygamber'e. Benim söylediklerimi <gülüyor> sen onlara naklet et. Ey iman eden kullarım, Rabbinizin azabından korkun. Bu dünyada iyi hareket edenler için mukadder tayin edilmiş, bilinen sonuç. Bir güzellikler vardır. Neyse güzellikler vardır, cennet falan neyse. Allah'ın toprağı değişti Allah'ın kâinatı geniştir. Ancak sabredenlere, icirlere hesapsız ödenecektir. Ancak Allah'ın bu emrini ya, hakkı yapan, sabret edeyi yapanlara onların mükafatları, ecirleri, çektikleri azabın mükafatı kat ya kat olarak önecektir. De ki, ben Allah'a onun dininde ihlas edici olarak etmem etmemle emr Hadi Peygamber emir veriyor. Kuran'ın diğer kitaplardan farkı da bu. Diğer kitaplarda başka aradıya efem'i bir ki, bilmem işte şu dedik ki, bu dedik ki diye hatırlı antere. Kur'an-ı Kerim'de birinci azam, Allah peygamber emri dedi. Birinci azam, sözleri. O dedi de Ben Allah'ın onun dilinde ihlas edici olarak imaret efemini ne, ne? emmoldum. Yani İsa dedi ki, Allah'ın emrine uyum. Burada öyle Allah emredi diyor. Birinci şey de ağızdan. Kur'an bir farkı da var. Bana Allah'a teslim olan, yani Allah'a kayıtsız şahsı kendine beraber dayan, Müslümanların evvel, evveli olman emredildi. Bana Allah'a uyan, kendini Allah'a kayıtsız şahsı teslim eden ilk insan benim. Allah böyle istedi, emretti, ben de böyle oldum. Aslında, ilk yaratan insandı bir İlk yaratan insandı odur. O en son gelendir. Hazreti Ali deriz, yani Hazreti Ali çok kimse tarafından biraz da arka planda, Hazreti Peygamber'e sonra gelen Hazreti Ali'dir. Onun da kendi ağzına bir şey çıkmıştı. Ben Hazreti Peygamberle beraber yaratıldım. Bütün peygamberlerin yanındaydım. Gizlice ama Hz. Muhammed ile aşkar oldum. Hz. Yani Ali'nin çocuktur. Hz. Ali diye bile geçmiyor. Peki bugün Hz. Ali deyince, Ali'ye Ali bile anlaşıyorlar. Hz. Ali'yi çok severiz. Biz de onun Ege Bey'ini çok severiz Hı. ama biz hatta da değiliz, severiz. Müslümanlıkta mâkem yasak tutamaz, mâkem tutamaz. Biz mâkem tutarız, <gülüyor> o Ege Bey'i çekti asaba, biz de ağlarız ama mâkem tutarız. Gözümü, kapısı beni düzeye vermemiz, alırız. Göstermeyiz bunu. Her kimse göstermeyiz, sırlarınızı göstermeyiz. Hz. Ali'yi ve Ehl-i Bey'de çok severiz. Hz. Ali başkadır. De ki Rabbine isyan edersen büyük günün azabından korkalım. Eğer ben senin sözlerini dedikten yapmazsan, o büyük günün azabından onu on evvelcik ceza çok daha daha evvelki ayetlerde gördük. Eğer sen yoldan şaşarsan diyor sana öbürlerinin dedikten çok pahsını yaparım diyor. Bir de tehdit ediyor peygamberi. Bunları evvelki ayetlerde gördük. Atar, Koca peygamberi tehdit ediyor. De ki ben dilimde ona ihdat edici olarak, olarak ancak Allah'a ibadet ederim. Ben Allah'a midir dediklerine bakar mı? Sadece ibadet Allah Allah'tır. Başka Allah tamam. Allah O'dur. Başka ibadet edecek bir mağdur yoktur. Bilmem. Artık siz de onu bırakıp girediğinizde tapın. Bütün bunları ben söylüyorum size. Söylüyorum bakın her şeyi anlattım size. Ben anlattım. Eğer buna bir <gülüyor> istediğiniz tane tapınıyor kişi cezasına çekecek seslenir. Peki hüsran'a düşenler kıyamet günü kendilerine de mensuplarına da hüsrana hüsranı uğratanlardır. Hüsran acı pişmanlık olan. Şimdi kendisi Allah'a eşkoşmuş kafirler olmuş, inanmıyor. Fakat Etrafındakiler de aynı şey. anlatıyor, Ona da yoldan çıkartıyor. Sen de seni o işte oru oru olmayacaksan o o o cezayı çekecekler. Kıyamet günü de mensupları da üstten obatacaklar or kendisi üstten oradaki gibi kandırdıktan üstten yani peşmanlar or Dikkat et ki bu Apacık Hüseyn ta kendisidir. sizi cezalandıracağım, cehennemle tehdit ediyor, cehennemin azaplarından tehdit ediyor. Bu buradaki şeyi tekrarlıyor. Bu benim sizin peşmanlık duyacağınız şey, cehennem olacağınız, cehennem olacağınız, cehennemin azabında da. Bir de bir de şu var. Allahı inkar edenleri evet cehennemliktir, cehennemlik diyor başka bir de. Onu söylüyor, cehennemdeki çıkış yok. Diğer suçlar için cehennemin çıkış var da, Allah inkar edenler için cehennemden çıkış yok. Onların üstlerine ateşten tabakalar, kat kat kat ateş. Ateşten tabakalar vardı, işte Allah kullarını bununla korktu. E kullanın, benden korkun. Bak burada Allah ben diyor. Ben birinci şahsın terk edeyim. Kur'an'ın 5-6 yerinde var Ben diyor Allah. Hiçbir zaman böyle. Hep biz, biz diyor ama bazı yerde ben ev, ey, ev ey, ey ben, ben Allah'ın benden korku. Tabii Allah'tan korkacağız. Çok korkacağız. Ama bizim korkumuz daha başka türlü bir korku. Cehennem. Benim için cehennem en büyük şey Allah'ın benden sırtını dönmesidir. Allah bana, yani bana dedim bize, Allah bize sırtını dönmesi emir azabıdır. Allah bize rahmetini kesmesin. Bizim katabu evvabu ne? En büyük korkusu cehennem azabı, Allah'ın kendilerine sırtını dönmesidür. Allah. Zaten cehennem en büyük korkumuzdur tavuktan, tavuk şeytan tavuttan ona tapmaktan kaçınıp da Allah yoluna yönelenler ve gelince şeytanın sırtını dönüyorsan, Allah'a yöneliyorsan, onlar için müjde var. O halde kullarını üzere Şeytanlar siz de kaçın Allah'a yönelen. Onun için mübeşşerat yani müceler vardır. O kulların ki, hani şeytanın sırtını dört de, Allah'a yönelen kullar ki, onların söze dikkatle kulak verirler diye dinlerler de, onun en güzeline uyarlar. O kendisine söylenen sözlerin içinden seçerler en güzel neyse ona uyarlar diye. İşte bunlar Allah'ın kendilerine diyegele dediği kimselerdir. İşte bunlar temiz akıl sahibi olanların ta kendileridir. Allah azapla korkutuyor ama müjdeyle sevindiriyor. Azabın dolarlarını anlatıyor. Müjdenin kazanatıyor. Hangisini seçersen seç. Sen yani, ben... <gülüyor> artık artık onun bırakıp da dirinize tapın. Sana 2 kilo da gösteriyorum. Hangisini seçersen seç. Yani cevap etmiyor seni. Geç. Allah kulağını çok seviyor. Ve Allah kulağını cehenneme, cehennem ateşi, cehennem odunu olsun diye yaratmıyor. Ama kullar kendi kendine cehennem oduna olmaya gidiyorlar. Onun için çok dikkat, dikkatli olmak lazım. Cehennem odunu olmamak için. Aklımız adamani hani kediler yere batacağız ama o muayene ederler. Sen, seninki buradaydı. E, dikkat ederler. Gerçi sağlamın küllük mü Allah kelamın sözlerinin en güzelini ayetleri birbirlere ahenk dar. Bir ayetin dediğini öbür ayet resmi yani, reddetmiyor. Dedicim, buradayız. 19. Öyle mi? Aa, yanlış. Kendisine azap hükmü Hak olmuş, o kimseye Allah'a azap verecek ama sebepler tabi öyle, boş Allah kimseye e, azaptan şey yapip veriyor. Bu yüzden ateşte bulunan kişiye artık sen kurtaracaksın. Çünkü Hz. Peygamber sadece tebliğ memur. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde ben sadece tebliğ memurum diyor. Yani ancak Allah'ın bana söylediklerini ben size veririm, ama ben bundan başkası yapmam. Müjde ayetlerini size veririm, azap ayetlerini, ben sadece Allah da bunu çok mi? Sen ne karışıyorsun herhalde? Sen, sen, ancak benim söyledikler tebliğ et, o bir tebliğci. Ama müjdeyi de tebliğ ediyor, az, az, azap da tebliğ ediyor. Fakat raplerinden korkanlar yok mu? Onlar için üzerlerinde başka başka konaklar bina edilmiş, ağlarından ırmaklar akan yüksek cennet menzilleri. Kak kak kak kak safa safa menzil cennete cennet tek bir cennet, cennet değil de. Ne mi der? Allah bu Allah'ın vaat diyor. Allah bunu söz veriyor. Sen bunu yaparsan ben sana bu cennetleri sana vereceğim ha nasıl bir cennet o, onun bilceği işte anlattıklarını anlattabildiğini anlattık anlıyım bildiğim kadar anlıyoruz Allah sözünden dönmez Allah vaat ettiği şeyi yapar ve mutlak yapar Allah'ın yukarıdan bir su yani yağmur indirip de onu yerde memballere soktuğunu sonra onunla türlü renklerde Ekinler nebata yetiştiğini, çıkardığını, bilahe onları kuruttuğunu görmedin mi?'' Şimdi, yaz geçiyor, son geliyor, kış, karla fanya, ilk ilkbaharın esintine başladığı zaman yağmura demişler. O yağmur toprağı, sulandı kuvvetli, dipte olan şeyler hayat buluyor. Toprak canlıdır çocuklar. <gülüyor> Çöllerde bir avuç. Toprağa kadar binlerce böcek vardı, çöldük hayat dedi. Film geldi gördünüz mü? Çöldük hayat, müthiş bir film. Bir ağaç toprak var adam, bakıyım, ooo kaynıyor Hayat kaynıyor. Çöldük hayat, çöldük hayat yok derler ya, çöldük hayat kaynıyor. Heh, şimdi çölün çöldüğün böcek, böcek, böcek olduğu gibi diktikten yaparların tohumları da var. O yağmur sularıyla ile tohumun içindeki şeyler meydan çıkıyor. Bir küçük çekirdekten koca bir çınar ağacı vardır. Bir küçük e, çekirdekten bir selva ağacı vardır. Hep onlar o bahar yağmurlarıyla, baharın o ılık havasıyla neşvinüva buraya yani hayata başlar ve topraktan çıkıyor. Burada işte bunlar çıkıyor, canlanıyor, meyvesini veriyor. Bir müddet sonra kuruyor, insan da böyle, doğuyor, yaşıyor, yaştıkları veriyor, kuruyor yani. Böyle bir hayat, bir devam. Ama değişenmiyor. Daima değişenmiyor. Nihayet onun sapsarı bir hale gelmiş olduğunu görüyorsun. Yani o açık ağacın sapsarı bir... Mesela burada yetişiyor, sapsarı bir hala da o günahı görüyor. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı yapıyor. O canı maaş bir mesajı kuruyor, gidiyor. Muhakkak ki bunda temiz ak akıl sahipleri için mutlak bir ibret vardır. İnsan da bunların içinde maddi hayat bakımından bunlardan farklı değildir. İnsan da doğar, efendim, o sana verdiği nimetlerle büyürsün, adam olursun, Üklersin, baltaya sab olursun, yani olgun işaretin. Meyveni verirsin. ilmini başkadan da verirsin. Öğretirsin, çocukluk sahibi olursun. Ve bundan sonra bir dal var artık. sen dal başına Ve sen de bitersin. Ve bunu akıl için buna bir ibret vardır. Yani nasıl bu ağaç böyle olacak, ben de böyle olacağım diyorsun. <gülüyor> İbret oluyorsunuz. Hayatını ona göre tanzim ediyoruz. Kimse de kütük Allah'a bağlanmak, alan dediklerini yapmak gibi bir takım vazifelerimiz var. Bunları yaparak da Allah'ın dediğini, emrettiğini bize ifa etmiş oluyoruz. Yoksa biz de bir şeyimiz yok. Öyle ya, da, öyle ya, Allah'ın göğsünde Müslümanlık için inşirah verdiği bir kimse. Allah bazı kimseye inşirah demi falan, Yani müjdeleparam inşirah ettik. Dedi kimse ki bu sayede o Rabbinden gelen bir nur üzerindedir. Allah o kuluna fezinden veriyor. O da rahatlık diyor rahatlara. Rahat. Artık o bir nur nur gibi gelen yani tertemiz Allah'ın dediklerinden şaşmıyor hiç. Birini de Kalbini mühürlediği kişi gibi midir? Ha. Allah diyor ki bir yerde, o biz o zalimlerin kalbini mühürledik. Onlardan, onların kafirine ta kendileridir. Onlardan artık insan çıkmaz, adam çıkmaz. Biz onun kulağını mühürledik. Bizim sesimizi duymaz. Biz onun gözünü mühürledik. O bizim yarattıklarımızı görmez. Ha. Bunlarla Allah'a, ibadet edip de onun dedik yapan bir nur haline gelen bir insan bir midir diyor. Bir olur mu? Bir midir? Artık kalpleri Allah'ın zehrinden momboş ve kas katı kalmış olanların vay haline. Onlar apaçıklık bir sapıklık içinde. Diyor. İşte burada bir takım e, bildiğim var, var da yani bu kadar çoğu sizin bildiğiniz şeyde çok <gülüyor> da bakmadım. Çok tepevarat var buralarda. Ondan gene yine şunu bitirelim de. Yani bunu bitirdik. Çin'de dinler. Şurada şu, bitirelim. Allah kelamın en güzelini ayetleri birbiriyle ahiyete katmeliyle tıklım tıklım hakikatlerle dolu bir kitap halinde indirmiştir. Ayet Allah kelamın en güzelini bir kitap halinde bize indirmiş. Okunuşçu bana bir söz e, Kuran hakkıyla okuyor, okunamayacağı şey nedir ona? Tecbit diye de her birbirine bir de muslim makamlara katılır mı? Kuran'ı okumuşuna, dinleyen insan mutlaka mutlaka Müslüman olur. O kadar güzel ahenk akildir ahen ki Kuran okuması. Allah kelamın sözünün en güzelini, bir bir, bir ahenk değil birbirine bağlı olaktan, birin evet dediğim birinin hayır demiyor, birbirinin kuvvetlenici olaktan bir kitap halinde getirmiş, bize sunmuş, vermiş. İndiğim ki, ki Rabbinin, denin saygı göstermekte de olanların ondan delileri ürperir. Onu okuyanın, onu dinleyenin insanlar derin bir rafşi öperdi geçirirler. Allah'ın o kelimeni Hı. duydukça, manalarını aldıkça, çok şimdi hiçbir zaman e, tecrübe e, aslı olmaz. O neden e, okuduğum zaman o kendini okuduğunda duyduğum zevk duyamıyorum olduğun zamanki şey daha başka, buna rağmen şu şeyler bekledikten insanın kanı donduruyor. Sonra da hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar. İşte bu kitabı Allah'ın gönderdiği bir referdir ki o kimi bilirse ona bununla İlgiler edet verir. Allah kimi saptırırsa, artık onun yolunu doğrultacak yok Allah saptırmasın. Allah doğru yolu Bütün hayatın boyunca dikkatli olmak, hatta şaka bile yapmak. kötü şaka bile yapmak. Güzel ya sonunda bir şey yok değil mi?